Bismillahirrahmanirrahim Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim Sohbet Mevzur Sâlih-i Gavsiye'di Son kaldığımız satırı tekrar edelim Bismillahirrahmanirrahim Ve dedi ki Ya Gavsi Azam Ne mutlu sana mahlukatıma rauf olabilirsen ve ne mutlu sana onların hatalarını bağışlarsan şimdi burada hata bağışlamak iki türlü birisi rauf olarak rahmet ehli olarak yapılmış olan ufak tefek suçları bağışlamak affetmek ancak bu suçlar büyük suç olursa Hepsinin mahvedilmesi manasında değil. Yani ilk şekli ile fiziki manada yapılan suçlar biraz büyükçe ise az, az da olsa onların cezasının çekilmesi lazım. Ki biraz canı acısın ki bir daha yapmasın onları tekrar etmesin. Bu efal alemindeki <gülüyor> hataları bağışlama. Yani küçüklerini bağışlama, makul hoş hoşgörünü bağışlama. Ama daha büyük olanların da karşılığını verme, ee, Az da olsa karşılığını verme. Eğer bunların karşılığı verilmez ise bu alışkanlık haline gelir. Onlara bakarak başkaları da aynı suçları işler. Nasıl olsa hoş görülüyor bunlar diye. Yani makul seviyede olan ve başkasına zarar vermemiş olan hataların bağışlanması yine makul olur. Ama bunlardan tabi ibret çıkarması lazım kişinin. Gerçek manada başkasına zarar veriyorsa suç unsuru olan bunların cezasında makul seviyede verilmesi lazım. Cenab-ı da zaten bu mertebe itibariyle cennet ve cehennem diye iki mahal var etmiş. Suçluların yeri işte cehennem diye belirtilmekte. Savab ehlinin yeri de cennet diye belirtilmekte. Yani Cenab-ı Hakk'ın da sisteminde mükafat ve mücazat var. Efel alemi itibariyle. Burada bu hukuk ve hüküm mutlak geçerli. Ancak daha yukarıya doğru çıkıldığımda, bütün varlıklarda hakkın varlığının zuhurda olduğunu düşündüğümüzde ve her bir varlıkta Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isim faaliyette olduğunu düşündüğümüzde Sadece düşünme yetmemekten, müşahedeli mutlak olduğunu kabul ettiğimizde hatalarını bağışlarsın hükmü, yerini değiştir, onda hata görmetsin hükmü gelir. Hı hı. Neden? Çünkü hakkın fiilinin orada olduğunu müşahede ettiğimizde yalnız e, meratibi bozmadan, yukarıdaki anlayışa göre zatî manada, sıfatî manada baktığımızdan birisinden bir kusur çıktı. Mutlak kusur. Yani şeriat alemine göre mutlak kusur. Ama onun da Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isminin faaliyetini zuhure getirmiş olduğunu idrak ettiğimizde orada artık hatayı bağışlama söz konusu olmaz. Hata görülmez. O mertebeye göre. Çünkü zatın kendi kendine oynadığı oyundur, kendi kendine olan muamelesidir diye düşünülür. İşte burada hata bağışlamak bu idrakta olmak manasına. Bağışlamak için bir hatanın mutlak olması lazım. Efal aleminde geçerli bu mutlak manada e, yukarıdaki her ne kadar tevhid ehli, irfan ehli, Orada hakkın bir zuhuru olduğunu düşünüyor ise de o görüş ve kanaat kendine ait olduğundan fiilin işlendiği mahallide bağlamaz. Yani orada yine suç, suçtur. Bakın bunlar birbirinden ayırmalıca. İrfan aleminin idrakinde e, hata görmez. göremez. Eğer hata görüyorsa, bunun karşılığı olan savap görüyorsa, bak ikisi de fark alemi, ayrılıktır yani hakkın, zatının dışında bir şeyler görmektir. İşte Kahar isminin bir yerden zuhur ettiğini müşahede ederse, Cebbar isminin bir yerden zuhur ettiğini müşahede ederse, bir yerden Vehhab isminin zuhurunu, bir yerden Rahman isminin zuhurunu müşahede ederse, artık onlarda bireyleri görmez. Orada. Birey görmek, suç veya savab unsuru meydana gelir bireyi göremediğinden Hakkın zuhur olduğundan hak da kendi kendine dilediğini yapar hükmü ve de kimseden sorumlu olmaz. O yaptığından sorulmaz kendisine. Ama siz mesulsünüz fizik alemi itibariyle. İşte bu şekilde olunca birincisi hatalarını bağışlar. Efhal aleminden makul hatalarını bağışlamak. Ama yukarıya çıkıldığı zamanda hata görmemek, onu bağışlamak. Bağışlamaktan kasıt e, yargılamamaktır orada. Bak. İşte <gülüyor> e, bunları bize işte bu cümle bildiriyor. E, ne mutlu sana ki mahlukatına rauf olabilirsen? İşte mahlukatına bu şekilde bakabilirsen ne mutlu sana? Altında yatan bir başka ifadesi de ne? Ne mutlu sana onların hatalarını bağışlarsan. Ortada varlık görmezsen zaten bağışlanacak bir şeyde kalmamış olur. Ve buyurduk ki ey gavs-ı azam, zahitlerinin nefis yolunda, arifleri kalp yolunda, vakıfları da ruh yolunda ve nefsi de e, hür olanlara mahal kıldım. O yüzden hürlerin kalpleri esrar kabirleridir demişlerdir. Ya ne müthiş ifade edelim yalnız burada iki tane nefis çıktı. Onları birbirinden ayıralım. Şimdi buyurdu ki: Yağdal Azam zahitleri nefis yolunda. Ya. Arifleri kalp yolunda, vakıfları ruh yolunda ve nefsi de şu olanlara mahal kıldım. O yüzden hürlerin kalpleri esrar kabirleridir demişlerdir. Şimdi burada cümlede ya bir kelime eksikliği var ya biraz daha açılması lazım. Zahitleri nefis yolunda imtihan ettim manasını yahut perdeledim. Zahitleri nefis yolunda. İşte buradaki bahsedilen nefis nefse emmare ve nefsi levvame hükümlerinde olan zahitler. Çünkü zahitler bu nefsine karşı çıkmak için yani nefsani isteklerin arzularını e, e, hükümsüz hale getirmek için nefis mücadelesi yapanlar zahit. Zırh-ı takva ehli. Zahitler. Ancak burada zahit tabi bu zahitlik yolundan geçmeden ariflik yolu olmaz. Yani belirli süre bu zahitlik devam edecek. Ama bir ömür boyu kişi zahid ve takva ile meşgul olursa irfaniyete ne zaman vakit bulacak? İrfaniyet idrakine ve onu geliştirmeye ne zaman vakit bulacak? Zahitlik bir ömür boyu devam ettiği sürece kendini haktan ayrı ve kendinin nefis sahibi olduğu ve bu nefsiyle mücadele ettiği anlamı taşır ki kendinde de o idrak vardır ki devamlı onunla mücadele münakaşa etmek üzeredir. İşte buradan irfaniyete geçmek mümkün olmaz. Ancak bunu irfaniyete geçirmek için de hedef gösterilmesi lazım ki burayı aşabilsin. Kendi kendine de aşması mümkün değil. Bir ömür boyu kendini böyle zahit olarak hayatını sürdürür. Kötü bir şey mi? Değil tabii. İyi bir şey mi? E tabii iyinin de olduğundan e, burada kalmak da bir kazanç ama kalmak da diğer yönünde bir kayıp. Aşağıya göre bir kazanç ama daha yukarıya göre bir kayıp. Ömrünü o kadar e, zahitlikle geçireceğine belirli bir süre bunun üzerinde durduktan sonra irfaniyet yoluna doğru yürümesi, yücelmesi kendisinin daha çok faydalı olacaktır. İşte zahitlerin nefis yolunda perdeledim manasında. Şimdi zahit orada kendi kendini zaten perdelemiş oluyor. Yani bir kendi vardığını kabul ediyor evvela. Kendi varlığındaki nefsini biliyor, yani şuur altı bilmese bile varlığını düşünüyor ve o nefsini terbiye etmeye çalışıyor ve bir ömür boyu sürüyor. İşte bu uzun sürmesi e, pek doğru bir şey değil. Mesela bazı sistemlerde kabir mürakabası yaptırılır. Kabri düşün bakalım, kabir düşün. İşte yarımdan oraya gireceğim, neticem burasıdır, burasıdır, burasıdır. Bunun süresi ne kadar olmalı? Normalde 5-6 ay gibi kısa bir süre olmalı. Sadece <gülüyor> ibret alması için ve dünya menfaatlerinin çok fazla yararlı olmadığını bilmesi için. Yani bu dünyadan gideceği bir yeri orası olması için. Eğer bu bir ömür boyu yaptırılıyor ise çok büyük zarar verir kişiye. Neden? Zaten kendisi beden kabrinin içinde. Nefsimal da bedeninin kabri içinde. E bir de toprak kabri düşüne düşüne oraya soktuğu zaman kişi kendini e miracını ne zaman yapacak? O halde ne toprak kabri kalacak ne beden kabri kalacak. Yapılacak iş şey oradan çıkmak, oraya girmek değil. Hani, <gülüyor> La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin diyen Yunus Aleyhisselam gibi o Yunus kabrinin dışına çıkmamız gerekecek işte zahitlikten arifli arifleri kalp yolunda vakıfları da ruh yolunda ve nefsi de şu olanlara mahal kıldım şöyle diyelim zahitler nefis yolunda yürümelerine devam ediyorlar aslında o yürüme değil nefis yolunda dönmedir Hani nasıl kabe mevzusu bilinçsiz olarak tavaf ettiği zaman şaft yaptığı zaman kişi ne olur sevap kazanmış olur. Ama bilsek ki o dönmenin her bir şaftının bir nefisle ilgili olduğunu veya bir sıfatı subuti'nin daha hakikiyle ilgili olduğunu bilmiş olsak e o zaman o dönüşümüz helozon dönüşü olacak böyle yükselerek yukarıya doğru dönüş olacak. Zeminde ayak bastığı yerde olmayacak. Arifler de kalp yolunda. Yani arifler kalp gönül yolunda. Yorum veya <gülüyor> orada perde ettim. Vakıfları da ruh yolunda. Yani vukuf ehlini de ruh yolunda. Şimdi bunlar ne kadar ayrı ayrı varlıklar gibi, bireyler gibi gösteriliyor ise de bir bireyin mertebeleri bunlar aynı zamanda. Zahitlik bir mertebe ki bununla başlamakta. Bundan sonra ariflik bir başka mertebe. İrfaniyetten sonra vukuf ehli, vakıflık bir başka mertebe. Ve bütün bunlardan sonra hürlük bir başka mertebe. Bakın nefsi de hür olanlara mahal kıldım. Bu ne demek? Hür işte bizim birinci <gülüyor> hedef olarak yapmak istediğimiz şey bu. Hür olmak. Bütün tutkulardan, bütün şartlanmış olan dini ve dünyevi neler varsa şartlanmış olan bakın gerçek hukuk, gerçek hüküm değil de örf olarak şartlanılmış olan her şeyden hür bir akla ve gönle sahip olmaya çalışıyoruz. İşte çevremizde ve <gülüyor> içimizde nelerimiz varsa bize bağlı olan, bizi bağlayan yani ayaklarımızı bağlayan irfaniyetimize gölge düşüren miracımıza mani olan neler varsa bunların hepsinden kurtulmamız gerekmekte. Hür demek ne demek? Hür düşünce demek. Kişinin bedeninin belirli bir mekan içerisinde hapsedilmesi değil hürriyetsizlik. Hür demek fikir tefekkür hali ile hür olması demek. Kişilerin o kadar büyük zincirleri var ki yani tefekkür ile bağlanmış zincirlerimiz var ki bunları aşmak dışarıdaki demir zincirleri kırmaktan daha zor. Mesela bir kimse diyor ben şu gruba müntesibim. Bunun dışında ben bir şey dinlemem, anlamam da bilmem de dinlemem de diyor. Ve ne kadar da sadık batıl dahi olsa fikrine ne kadar da sadık davranıyor. Neden? işte zincirle bağlanmış O onun kurtulması Ve kendi gerçek hürriyetine ulaşması Mümkün değil Hazreti Şen söyledi Konya'da Hür ol Hürlerle ol, hürlükle yaşa Hür ol Yani kişinin hürlükle yaşaması için Öyle sür olması lazım Ve bunu devam ettirmek için de Hürlerle birlikte Olması lazım Şimdi kendisi hür olsa da Hapishaneye gitse, izin alsa da gitse, hapistekilerle görüşmüş olsa. E ne yapıyor? Kendi de hapse girmiş oluyor. küfür olduğu halde konuşma ihtiyacından veya neyse onların düşünceleri istikametinden. O da hapse girmiş oluyor. Kendini kısıtlamış oluyor. İşte onları kısıtlama, kendini kısıtlamak değil onları hürriyete kavuşturmak. Mevlana Hazretleri ne diyor? Hani, beri gel, beri diyor mübarek. <gülüyor> Bu dünya zindanında ne işimiz var bizim? Ne suç işlemiştik ki buraya atmışlar? Buraya bizim gelmemizin sebebi hikmeti birkaç mahpusu kurtarmak içindir. Yani hürriyetine kavuşturmak içindir. O halde bunu her birerlerimiz kendimize tatbik etmemiz gerekiyor. Çünkü biz de bu dünya zindanında hapis hükmündeyiz. Gerek çevre şartlarının e, mahpusluğu hapsi içerisindeyiz. Gerek şartlanmalarımız, gerek aile terbiyesinden aldığımız kalıtım bilgiler olarak gerek nefsimizin çevresinden çıkamıyoruz, gerek duygularımızın hapsi içindeyiz. Bu latif olan, hapis daha zor anlaşılan bir şey. E, gerek işte daha yukarıda bilgilerimizin içerisinde kaldığımız hapis halini yaşamaktayız. Bütün bunları aşıp, aşıp da hür olmanız gerekiyor. Fikren, hür varlık olmanız gerekiyor. İşte bu hürriyete e, ulaştığımız zaman aynı zamanda biz hafiflemiş oluyoruz. Çünkü e, tutsak olduğumuz her zincir bizi aşağıya çekmek, <gülüyor> çekmekte. Onları birer birer birer birer kırıp kırıp kırıp atıp üstümüzden o zaman hafifleyip yukarıya doğru çıkmamız kolaylaşıyor. E, i̇şte ruh yolunda ve nefsi de für olanlara mahal kıldım. Şimdi fürlük bir mahal gerektiriyor. Yani für dediğimiz kelime boşta kalan, havada gezen, ya bir ite bağlanmış für üzerinde yazan bir tabela değil. Yaşanması, yaşanması gereken bir mahal gerektiriyor. İşte bu da kişilerin nefisleri. Ama nefsi emmari olan nefisleri değil. Nefsi safiye, nefsi tezkiye, Nefs-i ilahi olan nefsimiz. Yani hakkın bizi her bir ferdi, fert olarak var ettiği ve kimlik verdiği gönlümüz. Ve nefahdının faaliyet sahası bu nefis. İdrak ve şuur, şuursa sahası. Nefsi de bunları kendine mal edip, kendi içerisinde kullanma hali nefsi emmari nefsi safiye ise, bunları, bunların hakkın olduğunu idrak edip hak yolunda ve hakla birlikte kullanması işte o kalplere de gönül deniyor ve hürler nefis o hürlerin mahalli oluyor mahal kıldım o yüzden hürlerin kalpleri esrar kabirleridir demişlerdir şimdi esrar e, kabirleri deyince sırların ölü olduğu yer mi yani kabir dediğimiz zaman biz hemen ölünün mekanı diye bakıyoruz tabi ki o manada değil Şur olanlar zaten ölü olmazlar hürlerin kalpleri ise hiç ölmez esrar kabirleridir esrarları muhafaza eden yerdir manasını. bu beden de bizim kabrimiz ama ruhumuzu muhafaza ediyor o yönüyle baktığımız zaman. işte bu beden tamamen esrarla dolu, sırlarla dolu bir kadirdir bizim varlığımız. Ya yani bir kutudur diyelim. Hani şeye ne diyorlar? Tabut tabut, tabut kutu, sekine Heh işte bu beden varlığımız bizim o tabuttur sekinedir bir bakıma ki o muhafazası ve güvenilir bir muhafazadır burası sırların hazinesi her birlerimizde mevcutsa da bir kişiye hasti yani herkeste de var aynı şey yeter ki onları biz bulabilelim çıkarabilelim yerlerini bilebilelim ve faaliyet sahasını aktarabilirim hürlerin kalpleri esrar kabirleridir demişlerdir Kabirden e, Murat bir bakıma e, kişinin bedeninin de rahatlaması, huzur bulması demektir. Dinlenmesi demektir. Yani e, o onlar hem hürdürler, hem huzurludurlar, hem de güven içindedirler manasını. Kapalı kutuda olduğu zaman o güven içindedir sayılır bir mekanda olması. Mekanda olması onun sınırlama manasında da değil tabii. Evet devam ediyor. Ya Galsu Azam eshabına söyle fakirdekilerin dualarını ganimet bilsinler. Şüphesiz ki onlar indimde ben de onların indindeyim. Bak ne kadar güzel. Ya Galsu Azam eshabına söyle Burada tahsis var bakın. Bütün insanlara söyle demiyor. Ashabına söyle yani tevhid hakikatlerini idrak edecek yakınlarına söyle bunlar. Sohbet, yani sohbet ettiklerine. Gönül ehline söyle. Çünkü <gülüyor> her cemaat bölüm bölümdür. Bir dış bir çer, çerçevede olan vardır. Bir iç çerçevede, bir daha iç çerçevede bir de bir merkez dairede olanlar vardır. Peygamber Efendimiz'in e, ümmetine ne deniyor? Kendisini görenlere eshab Sahabe-i Kiram'ın e, Eshaptan sonra gelen Tabi'in, Tebe-i Tabi'in'den Ne farkları var? Eshabın Tabi'in'den ne farkları var? Ha, şu farkları var. müşahade Farkları var. Neden? Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i Birebir gördüler. Bak, eshab, gören Manasınadır bir bakıma. Yani Peygamber'i gören Manasınadır. Peki Peygamber'in Fiziğini gören bir sürü insan vardı işte ve o çevrede niye onlara ashab değildi? aynı devirde yaşadılar hatta inkarcı oldular zıt düştüler ha, neden? görmediler çünkü Hazreti Peygamber'i görmediler <gülüyor> sizdikten gördüler muhatap oldular konuştular bağırıştılar çağrıştılar ama görmediler Şimdi, <gülüyor> işte kendi devresinde yaşamış dahi olsa, fiziken görmüş dahi olsa, gönül gözüyle oradaki hakikati görmediğinden onu görmemiş hükmündedir. Soracaklar, peygamberi gördünüz mü? Gördük diyecekler ama böyle peygamber efendimiz onlara diğer şekliyle gözükecek ahirette biz görmedik bunu diyecekler. Yani gerçek haliyle. Geri anladığı şekliyle Peygamber Efendimiz kendisi kendilerine gösterildiği zaman hayret edecekler. Bu muydu Muhammed dediğimiz kişi? Yani arka planı hakikati bu muydu diye hayret edecekler. Tabi getirebilirlerse tabi. <gülüyor> o da ayrı konu. <gülüyor> i̇şte ashabına söyle. Bu da yukarıda şürlerin kalpleri esrar kabirleridir. Esrar hazineleridir. Ayrıca kabilden kasıt saklı olan şey hazinedir. İşte hesabına söyle <gülüyor> yani hazine darlarına söyle fakirdekilerin dualarını ganimet bilsinler. Yani fakir halinde olanların dualarını ganimet bilsinler. Yani çok değerli, kıymetli olduğunu bilsinler. Neden? Şüphesiz ki sebebi de bu. Onlar benim indimde ben de onların indindeyim. Ya sözü var. Yani onlar benim yanımda. Ben de onların yanındayım. O halde duanın hakkında kendisi yani Fakr ismiyle. Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir o duayı yapan. İşte bu duayı talep edin diye de burada çok büyük ikaz yapmakta ve de bilgi vermekte dua hakkında. Ashabına söyle, fakirdekilerin dualarını ganimet bilsinler. Hani yukarıda fakrın dört halinden bahsedilmiştir zaten. Onları, onları belirtmekte. Bu günde olanlar sahabe Evet. görenler sahabe Evet hem günün sahabesi oluyor hem de bugünün cevaat sahabesi, cevaz sahipleri olmakta. Tabii ki vesselam Efendimizi görmüş sahabe gibi değil, yani o gün yaşamış gibi değil. Ancak şöyle ayrı bir güzellik var, şey ehli için, ahiret ehli için, kıyamet ehli için ahir zaman ehli için yani Müslümanlar için benim diyor e, kıyamete yakın öyle e, e, ümmetlerim gelecek ki ben onlara bugünden müştakım diyor Efendimiz. Onun bir ismi var Tufet-ül geçer o bölüm. Ze zahmet zain ümmetlerim var ki diyor ben onlara müştakım daha bugünden. Ve e, diğer başka bir hadiste o sahabeyi e, sizler e, kıyamet ehlini yani ağır zaman ümmetimin son hallerini görseydiniz onlara delirmiş derdiniz. Ama onlar da sizi görselerdi size delirmiş derlerdi. Yani ibadet yaptıkları çok ibadet yaptıklarından derlerdi. Medine-i Münevvere'ye bir yabancı kişi geldiği zaman e, dermiş ki bu nasıl ya arılar mı var burada çok arı mı besleniyor burada diye söylenmiş hangi sokağa girse arı sesleri gibi vuzultuları gibi sesler gelirmiş neden ha, gece kalkıp Kur'an okurlarmış ve çok her bir evden böyle sesler çıkınca uzaktan da bu bir şey şeklinde duyulduğunu kelime olarak anlaşılmadan ses olarak geldiğinden öyle derlermiş çok arı mı var arılar gibiydi gibi diye de misal yaparlarmış o gün diyor işte benim 10 sünnetimden birini terk ederseniz mesul olursunuz. Ama ağır zaman ümmetim 10 sünnetimden birini yaparsa çok büyük sevap alır diye belki sizler gibi olur diye tam şimdi yanlış bir ifade kullanmayalım. Öyle belirtilmekte. Yani bu <gülüyor> O yapılan onda, biri, onda birini ya yapacaklar. Ama onları olacaklar diye bugün Hı. üzerinden bahsedilmekte. Şimdi zaman kaydını ortadan kaldırdığımızda şöyle bir e, düşünü verelim. İnsan o kadar süratle hareket eden bir varlık ki ışık hızından çok daha hızlı, akıl hızıyla hareket etmekte insan mesela ışık hızı e, saniyede 350 bin kilometre mi ne gittiğini söylüyorlar ama akıl saniyede 350 bin'i 350 milyar yıl gidiyor saniyede çok daha hızlı gidiyor <gülüyor> yani düşünce olarak da tefekkür olarak da e, hani e, Bakara suresinin 30. ayetinde başlıyor Adem Aleyhisselam hakkında ve iskâle kalil melâiketti nicâlu filerdu halife Şimdi bu ayeti, tefekkür ettiğimiz zaman daha iyi idrak etmemiz için iki yolumuz var. Birisi ya biz o güne gideceğiz veya o günü buraya getireceğiz. Ki o sahnenin içinde yaşayalım. Tabii bu fiziki manada tutup getirecek halimiz yok ama idrak ve şuurda o hadiseyi yani o sahneyi buraya kuracağız. Veya biz oraya gideceğiz oraya yani geri çekim olarak oraya gitseniz o sahneyi seyredeceğiz. Bu şeyde anlatılan sahneyi seyredeceğiz. Ya yani de böyle işte. Ya gideceğiz Peygamber Efendimizin devrine, Medine Mekke devrine gideceğiz. Dışarıdan böyle bir görüş göz olarak bakacağız veya onu buraya getireceğiz o sahneyi. Ha, i̇şte bu şekilde bir yaklaşım elde edersek ne zaman var ne mekan var Efendimiz zaten hay her zaman hay bunu tefekkür ettiğimizde işte biz de Medine'nin sokaklarında o eski toprak sokaklarında yıkık çalı işte peki bahçelerin içerisinde kendimizi görmemiz aynen hayatı yaşamamız olmayacak şey değil şuurda da olsa işte bu idrakle yaşadığımızda e, şu an Peygamber Efendimiz'in ruhu da burada. Ruhu burada derken yanlış anlamayın bir bireysel ruhu değil. Zaten her tarafta sadece burada değil ama biz idrak ettiğimiz yerde onu tespit edebiliyoruz. Başka da yer yok zaten. Yani <gülüyor> onun ruhunun ve nurunun olmadığı yer yok. İdrak ettiğimizde varlığını hissediyoruz, idrak etmediğimizde de Gaflette kalıyoruz işte şurası İstanbul'un bu merkezi, o mevki diye Ayırıyoruz onları fark fırkalaşı Veriyoruz İşte böyle düşündüğünüz zaman <gülüyor> Bu sayfada kaldı Ne diyor ashabına söyle işte bu sözü Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize söylediğini düşünelim. Asabına şöyle dediği bugün muhatap biz versek biz hesaptanız başka bir şey değil. Bu konuyu biliyorsunuz Sayıdın Nursi Hazretleri çok işler. Fethullah Efendi de çok işler. Siz bugünün sahabilerisiniz diye söyler çevresindekilere. İşte bu gerçeğe binaen. Tabii onların sistemleri daha başkadır. Fiziki manada, eğitim manasında çalışmaktadırlar. Çok da güzel işler yapmaktadırlar. Ama fiziki manada, yani ne diyelim fikhi manada, zahiri manada İslamiyet'i, imanı geliştirmek için çalışırlar. Çok güzel şey yaparlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletin yapamadığını onlar yaparlar ve yapmaktadırlar. Ama işte şuraya bu şekilde siyaset karıştırılmaktalar. Buralara hiç girmeyelim. Bize lazım olan bu mevzudaki olan idraklerimizdir. Peygamberimize kendimizi ne kadar yakın hissedersek sahabiliğimizde o kadar yakındır deriz. Yani ve <gülüyor> devam ederek diyor ki Ya Galsu Azam ben bütün fakirdekilerinin sığınacağı yeri Meskeni ve manzarı nazar edilen yeriyim Ve bana dönerler ya. Ben bütün fakirdekilerinin sığınacağı yeriyim Yani <gülüyor> fakir dendiği zaman gerçi sadece fakırda olanların sığınacağı yeri değil yani bütün insanların bütün alemlerin sığındığı yer hakkın varlığı, hakkın zatî varlığı onun dışında bir varlık diğer yok ki oraya sığınabilsin insanlar ancak e, insanlar hakkın varlığına sığınmış oldukları halde farkında değiller Şimdi yağmurdan, soğuktan e, korunmak için biz bir odanın içerisine giriyoruz bu odaya sığındık diyoruz. Bak, yağmurdan, çamurdan kendimizi koruduk diyoruz. Sığındık diyoruz. Fiziki manada doğruysa da hakikat itibariyle yanlış. Çünkü mahal hakkın mahalli. Biz hakka sığınmış oluyoruz. Hani söyleriz ya, kem gözlerden hakka sığınırız. Peki, i̇şimize geldiği zaman sığınmıyoruz diyoruz. <gülüyor> Abi ki zaten ona sığınmış vaziyetteyiz. Sığınacak başka yer yok ki zaten. Nereye gidecek de sığınacak ki insanoğlu? Nereye ne gideceğiz? Ha, tabii ya. Hem muhit ismi hem mahal ismi hem mekan ismi başta onu söylüyor. Ee, senin mekanın var mıdır? diye bunun baş tarafında. Ben mekanların mekanıyım. Ya Gavs diyor. Yani. İşte bütün fakirdeklerinin sığınacağı yeri benim. Yalnız burada sakırdakileri diye bir tahsis yaptığımdan, bir cümreden bahsettiğinden, Bu sığınma yeri onun zatındaki sığınma yeri Ona yer ayırmamız lazım Şimdi biz mekan içindeki sığınmamız fiziki manada olan sığınma İsimler mertebesinde olan Sığınmamız, bizdeki isimlerin Hakk'a ait olduğunu idrak edip ona aktardığımız zaman biz ona sığmıyoruz isimleri yönüyle. Sıfatları itibariyle bu güçlerin, enerjinin, her şeyin ona ait olduğunu anladığımızda biz yine ona sıfatları düzeyinden sığınmış oluyoruz. Ama burada fakr, fakrın hakikati de onun o mahalledeki tecellisi olduğunda, zatî tecellisi olduğundan işte fakir halinde olanlar onun zatının sığınağı oluyorlar. Demin hani onun indimdeyim, o da benim indimde diye geçti ya. Hani şüphesiz ki onlar e, fakirlerin dualarını daniyemediysinler. Şüphesiz ki onlar demin indimde ben de onların indimdeyim dedi. E, fakir fakirdeklerin sığınacağı yer ile bu birbirinin aynı aşağı yukarı mevzu itibarıyla. Fakir fakirdeklerin sığınacağı yeri odur. Meskeni ve manzarı. Yani onların e, meskeni nedir? Mesken ilmin meskeni, muhabbetin meskeni nedir? Gönül halidir. İşte onların meskeni benim yani onlar benim gönlümdedirler. dedirler. meskenleri benim. Manzarı yani nazar ettikleri yer nereye bakarsan bak hakkın veçi orada yani bütün alemde onun veçinden onun <gülüyor> manzarasından başka bir manzara yok ki bu alemde bir başka yer göstersin bir kimse burası hakkın dışında bir yer hakkın veçinden ayrı bir yerde göstersin bir yer bakalım Var söyle bir baba iyi ama falan köyün ağası aa efendim burada on bin dönüm tarla var bunlar benim hepsi <gülüyor> işte burası haktan ayrı ve desin istediği kadar kulağından bir çektiler mi havaya kaldırdılar mı ayakları başlar havada sallanmaya durup mu indirin beni aşağıda <gülüyor> başlaki acziyetini anlamış olur bu tabi e, sahip olmadığı şey sahip çıkmak denir ve elinden de alırlar yani onun öyle düşünmesi <gülüyor> bu mevzunun dışında kalmış demek olmaz hiçbir zerre yok ki hakkın varlığın dışında olsun ve hiçbir zerre yok ki hak orada tecelli etmemiş olsun. İşte nazar edilen yeri ve bana dönerler neticede. Hani o ayet gelmişti neydi hatırlamıyorum. Ve şimdi Kabe'ye döndür diye Şayet hmm. <güler> <güler> haram. Ya şat cel haram. Yüzünü <güler> Bazen değme çekin. haram. Bazı bilimin ayetler gelnebiliyor. İşte adiyetten o da oluyor yani. Ve bana dönerler yani ben onların nazar edileneyim bunu idrak ettiklerinde zaten bana dönmüş olurlar. İşte o ayet kerime bu fetih suresi incelendiği zaman sevelü ve etra haram ayeti e, batıni fetihlerinden başlıcası. Kabe-i Muzama'nın ve Mekke-i Mükerreme'nin batıni <gülüyor> fetihlerinden bir tanesi daha o zaman ve kut çok kuvvetli olanı ondan sonra Mekke'ye doğru Kabe'ye doğru dönüldü. Kabe değil de onun daha önce bilemiyorum farkında mısınız? Beytül Atik Beytullah idi eski ismi. Ee, Kabe'nin fethi e, Kureyj zamanındaki tamirle başladı. Kabe'nin fethi. Mesulü, ee, peygamber efendimiz geldi ya hani hacer Lesvet'i koydu kendi eliyle ve kısaltıldı orası malzeme yetmez bahane edilerek hicir dışarıda bırakıldı İşte o zaman burada iki tane makam meydana gelmiş oldu iki köşe daha ve o zaman dört köşeli oldu daha iki köşesi arkası yuvarlak Adem'e ve İbrahimiyyaz merdebesi köşesi vardı orada sadece ee, Museviyet ve Rişeviyet makamında makamı da mukaddes Kuş-i Şerif'teydi. Bir esma ve sıfat tecellisi oradaydı. İşte o tecellilerin de buraya alınması, merkeze alınmasının başlangıcıydı o Kabe Muazzama'ya dönmesi. Beytül Ati'nin Kabe ismini alınması. Ondan sonra Kabe denildi. Ve Cenab-ı Hakk'ın da vermiş olduğu isimle e, Mescid-i Haram bak harem mehsit haline geldi ehline harem ehil olmayana haram oldu neden bu mertebeler yani idrak ve şuur olarak ve e, miraj gecesinde de peygamber efendimiz e, miraca yükselirken hani kudüs Şerif'ten miraca çıktı ya peygamberlere namaz kıldırdı ve onların önündeki olan mertebesi de belirtilmiş oldu bütün peygamberhan hatırlatı oradaydı Oradan, bakın orada çok mühim bir hadise oldu. Kişiler bunun farkında değil. Oradaki kutsiyeti de birlikte aldı, götürdü. Bakın miraca çıkardı. Ondan sonra Mekke, Kabe Muazzama'nın semasına getirdi. Bakın. Yani Miraç'ta olan mühim hadiselerin bir tanesi, Mevkuz-i Şerif'in kutsiyetinin alınması. Oradan bakın. Alındı. Kabe-i üzerine getirildi. Zahiren de <gülüyor> Mekke fethedildiği zaman <gülüyor> fevellü ve şekeşesem ve şehran ile batınî fethi tamamlandı. Oraya döndürüldü ama içinde daha apıklar vardı. Tecelli yiyememişti dahilet. Efendimizdi onun <gülüyor> iniş mahalli. İşte fiziken de putlar oradan temizlendikten sonra o gün işte zatî tecelli yani bütün tecelliler İbrahimiyet mertebesi, Museliyet mertebesi, İseviyet mertebesi, Muhammediyet mertebesi olarak Hacer-i köşesi ve bu artık Kabe'ye döndürülmüş oldu. Yani <gülüyor> Mekke'ye döndürülmüş oldu. Bütün bir ilahiyye. Bakın bu çok dünya tefekkür tarihinde mühim bir hadisedir. Miraş hadisesi <gülüyor> İşte nazar edilen yerin ve bana dönerler Kabe Muazzama'da <gülüyor> ne yapıyor insanlar? Ee, Kabe'ye doğru dönüyor o Aslında bakılırsa o taştan ibaret bir bina Aynı dağdan çıkartılan <gülüyor> başka taşlarla yapılan binalar var Ama hiç o şeyde değil o ehemmiyette değil Kimisi ev olmuş, kimisi işte bina olmuş, kimisi otel olmuş. Aynı greniz kayalardan yapılmış. Onun hususiyeti mahalli olması dolayısıyla ve de cenab Hakk'ın tecellisinin o mahalde olması dolayısıyla. İnsanlar gidiyorlar ortada hiçbir şey yokken ağlıyorlar, bağırıyorlar, vah vah vah ediyorlar, gözyaşları döküyorlar. Neden? O taşa mı? Değil. Taş, perde, o taşın içinde olan ilahi tecelliye. Ağlıyorlar veya ilahi tecellinin Coşkunduğu verdiği coşkunluk Üzere ağlıyorlar Kendilerinden değil o ağlar işte Kendilerinden olsa memleketinde de ağlar Aynı şekilde <gülüyor> İşte <gülüyor> Nazar edilen Yani bana dönerler Dedi <gülüyor> Ayet-i <Kerime'de> geçiyor ya <gülüyor> Ya ey نفس mutmaînîn erci ila rabbike rāḍe tâmel diye, Erci ila rabbik. Rabbuna dan. Bak orada emir var. Ondan sonra bana dönerler. Hükmü geliyor. Eyvah insan vuruyor kafasına. diyor önder bu ibadet etmişiz de boğa eti bize neye geliyor? Rabbuna dön diye. E Dönmüyor muyduk zaten? Ha, o zaman biraz şapkayı <gülüyor> yana evet lazım ya yere koymak dönülüyormuşuk ki bize dön hükmü geliyor, emri geliyor, emir ayrıca ha, işte o zaman febellü vesike, setla mezze ve se, haram ayeti bizde faaliyete geçiyor. Efendim ben bunu okudum işte kaç yüz defa. E, okudun ama faaliyete geçmemiş. Geç yüzünü anlamamışsın. Bedenini döndürmüşsün, vesini döndürmemişim. Bedenin dönmüş ama aklım başka yerlerde gitmiş. İşte o durumda olanların ben manzarayım ve bana nazar ederler. Bana dönerler. İşte yapılacak şey Rabbimize dönmek. Peki biz neredeyiz? Biraz gerçekçi olursak nefsimize dönmekteyiz. Bizim Rabbimiz nefsimiz olmuş yani isteklerimiz olmuş hayalimiz, zehrimiz Rab hükmüne geçmiş hayal bize şöyle diyor öyle yapmıştık nefsimiz onu istemiş onun peşinden gitmişiz gibi verdi işte ona dönmek demek <gülüyor> demin de biraz mevzu edildiği gibi kişinin yani mümin ve muahhit olan veya ashab olmak isteyen kişinin ilk birinci e, e, şeysi, hedefi Rabbine gitmek olacak. Rabb'ı olacak yani kişinin bu dünyada birinci hedefi. Ondan sonra mesleği, ondan sonra ondan sonra ailesi, ondan sonra mesleği, ondan sonra işte çevresi neyse. Ama birinci birinci hedefi kişinin Rabb'ına gitmesi, Rabb'ına dönmesi. Yani tevhid ehli olması, bu yönde çalışma yapması lazım gelmekte. Samimi insanlar isek işte saadet-i kiram bunu yaptılar. Birinci hedefleri, birinci idealleri olduğu için memleketlerini, vatanlarını, her şeylerini, her şeylerini terk ettiler. İlk defa bunu yapan hangisi İbrahim aleyhisselam tarihte bakın. O da tevhidin babası. Yani tevhid hakikatine girmek istiyorsa bunların hepsini terk edeceğiz. Terk edeceğiz derken bırakıp atıp yarı yolda o manada değil. Onlar bizim sırtımızda, onlar bizim bir ayrılmaz parçalarımız. E, maddi manada parça annemiz, babamız, eşler, çocuklar o manada değil. Tabii ki onlara en güzel şekilde muamele edeceğiz, ihtiyaçlarını göreceğiz. Ama öncelik Rabbimizde olacak, maddede değil. Eğer biz önceliğimiz Rabbimize olursa, o zaman işimiz daha kolaylaşacak. Cenab-ı onları da onlara da yardımcı olabilmemiz için bizlere daha kolaylaştıracak onları. Evet. Ve Onlara yaptığımız herhangi bir hizmeti de e, ne olarak kabul edecek? Sadaka olarak, tasadduk olarak kabul edecek. Ailemize ne yapıyorsak, çevremizdeki insanlara ne yapıyorsak. Yani hak ile onlara da baktığımız zaman zaten onlarda da gayri göremeyiz. Orada da hakkın bir başka suhurları vardır diye düşündüğümüzde. İşte gayemiz <gülüyor> hakka dönmek. Peki işte ben şuraya kadar geldim buraya kadar geldim tamam bulunduğun yerde kişi hangi mertebedeyse o mertebeden hakka dönecek o mertebenin idraki olarak ve biraz daha hep yukarıya doğru tırmanarak yukarıya doğru çıkarak bulunduğu yerden hakka dönecek. Şimdi zeminden karşı tarafa bakmak var. Birinci, ikinci kattan bakmak var. Ama çok yukarılardan bakmak var. O zaman ne oluyor? Bütün şey daha genişlemiş oluyor. Ee, görü, görülen manzara, hedef daha genişlemiş ve daha çoğalmış oluyor. Çoğaldıkça da irfaniyeti artmış oluyor kişinin. Ancak bu çoğalma fiziki manada, şer'i manada olursa e, orada bırakır. Yani şey üzerinde genişleme olur, satıh üzerinde genişlemiş genişleme olur. Bizim <gülüyor> miraç denilen şey şakuli ve helezon şeklinde yükselmek olur, miracı o zaman çıkılır ancak zaten. Ne var bakın, kolaylıklar istsin inşallah. Aşağı yukarı 45 dakika oldu. Yeni bir cümleye başlarsak uzayıp gidecek. Şurayı işaretleyelim. Ya Gavşu Azam ben bütün fakirdekilerinin sığınacağı yeri, meskeni ve manzarı, nazar edilen yeriyim ve bana dönerler. İstesek de istemesek de sevsek de sevmesek de gerek fiziki gerek ruhi gerek nefsi olarak zaten oraya varacağız. Ama bilinçle bugünden varmamız bize çok şey kazandıracak. Eğer ahirette nasıl olsa ayağımızdan çekip sürükleyerek biz oraya alacaklar. O biraz vahim netice. Sen Allah hepimizi korusun. Hafız ismiyle muhafaza etsin inşallah. Hı hı. İsteyerek veya istemeyerek bize geleceksiniz, döndürüleceksiniz. Allah seyirler versin. Allah fikirlerimizi, gönüllerimizi, fikirlerimizi açsın inşallah.